98. Bölüm Musiki ve Sema Kadî Ebu Tayyip Et-Tabari'nin naklettiğine göre İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Ebu Hanife, Süfyan-ı Sevri ve Alimlerden büyük bir topluluk Allah hepsine rahmet eylesin çalgı dinlemeyi haram saymaktaydı. İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh Adâbul Kadâ isimli kitabında şöyle der Şarkı söylemek Batıla benzeyen mekruh ve boş bir iştir. Bununla fazlasıyla meşgul olan kişi sefihtir ve şahitliği kabul edilmez. Kadî Ebu Tayyip Rahmetullahi Aleyh şöyle der. Şarkıyı mahremi olmayan kadın sesinden dinlemek, İmam-ı Şafii ve takipçilerine göre her halukarda haramdır. Şarkı söyleyen kadın ister önlerinde söylesin, isterse perde arkasından söylesin, Şarkıcı kadın ister hür olsun isterse köle olsun haram olma durumu değişmez. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh şöyle der. Cariyesi olan kişi cariyesinden şarkı dinletmek üzere insanları toplarsa o kişi sefih biridir ve şahitliği reddedilir. Yine nakledildiğine göre İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh davul ve benzeri aletlere çubukla vurarak çalmayı mekruh sayar ve bu insanların Kur'an-ı Kerim'i dinlemesini engellemek için kafirlerin yaptığı bir iştir derdi. Yine İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh der ki, Hadis-i şerifler açısından tavla oynamak diğer oyunlardan daha fazla mekruhtur. Satranç oynamaktan da hoşlanma. İnsanların oynadıkları bütün oyunları mekruh görüyorum. Zira oyun oynamak dindarlığa ve insan mürüvvetine yakışmaz. İmam Malik rahmetullahi aleyh şarkı dinlemeyi mekruh sayar ve şöyle derdi. Bir kişi cariye satın alsa ve sonradan onun şarkıcı olduğunu öğrense o cariyeyi geri verme hakkı vardır. Bu görüş İbrahim bin Sa'd hariç Medineli bütün alimlerin görüşüdür. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de aynı şekilde mekruh sayar ve şarkı dinlemeyi günah kabul ederdi. Küfeli diğer alimler Süfyan-ı Sevri, Hamad, İbrahim, Şabi ve diğerleri de Allah hepsine rahmet eylesin aynı görüştedirler. Buraya kadar belirttiğimiz görüşleri Kadî Ebu Tayyib et-Tabari rahmetullahi aleyh'den nakletmiştir. Ebu Talib el-Mekki rahmetullahi aleyh bazı alimlerden şarkı dinlemenin mübah olduğunu nakleder ve şöyle der. sahabi kiramdan Abdullah bin Cafer, Abdullah bin Zübeyr, Mughire bin Şube, Muaviye ve daha başkaları Allah hepsinden razı olsun şarkı dinlemiştir. Sahabi ve tabiun devrindeki önde gelen Müslümanların pek çoğu şarkı dinlemişler ve bunda bir beis görmemişlerdir. Yanımızda bulunan Hicazlılar, Allahu u Teala'nın kullarına kendi isimlerini zikretmeyi emrettiği yılın en faziletli günleri olan Teşrik günlerinde Mekke'de halen şarkı dinlerler. Aynı şekilde Mediniler de günümüze kadar şarkı dinlemeye devam ede gelmişlerdir. Benim de devrini yetiştiğim Kadi Ebu Merva'nın sufiler için bestelemiş musiki okuyan cariyeleri vardır. Atağının şarkı söyleyen iki tane cariyesi vardı ve bunları dostlarına dinletirdi. Hasan bin Salim'e dediler ki, Sen şarkı dinlemeyi nasıl çirkin görürsün? Halbuki Cüneyd-i Bagdadi, seriyy Sakati ve Zünnûn-i Misri gibileri şarkı dinliyorlardı. Bu sözler üzerine şöyle dedi, Ben şarkı dinlemeyi nasıl çirkin görebilirim ki? Benden daha hayırlı kişiler bunu caiz görmüş ve dinlemişler. Abdullah bin Câfir-i Tayyâ radiyallahu anh şarkı dinlerdi. Ben şarkı dinlerken oynayıp eğlenmeyi çirkin görüyorum. Yahya bin Muaz el-Râzi rahmetullahi aleyh şöyle der. Bizler şu üç şeyi kaybettik. Artık bunları çok az görüyoruz. Güzel yüzle birlikte iffet ve namusu muhafaza, dine bağlılıkla birlikte güzel söz, vefa ile birlikte güzel kardeşlik. Bu söylediklerimin bir kitapta aynen Haris bin Esed el-Muhasibi'den nakledildiğini gördüm. Onun bu sözlerinden züht ve takva sahibi dinin emirlerini yaşama konusunda çok titiz biri olmasına rağmen şarkı dinlemeyi caiz saydığı anlaşılabilir. İbn Mücahid şarkı söylenmeyen davetlere icabet etmezdi. Pek çok kişiden rivayet edildiğine göre bizler bir davette bir araya geldik. Aramızda Ebu Kasım bin Bin Timeni, Ebubekir bin Davud, İbn Mücahid gibi zevat vardı ve karşımızda duruyorlardı. Bu esnada şarkıcı geldi. İbn Mücahid şarkı dinlemesi için İbn Davud'u teşvik etmeye başladı. Bunun üzerine İbn-i Davud dedi ki, babamın Ahmet bin Hanbel'den naklettiğine göre o şarkı dinlemeyi mekruh görülmüş. Babam da bunu mekruh kabul ederdi. Ben de babamın görüşü üzereyim. Bunun üzerine Ebul Kasım bin Bintimeni şöyle der. Benim dedem Ahmet bin Bintimeni, Salih bin Ahmet'den babasının i̇bn Habbaza'den şarkı dinlediğini bana rivayet etti. Buna karşılık İbnu i İbnu i̇bn Davud'a der ki, ''Sen beni rahat bırak, baban ile birlikte senin görüşün sana kalsın.'' Ebu'l Kasım bin bin Timenî de şöyle der, ''Senin ve dedenin görüşü de sana kalsın, sen de beni rahat bırak.'' ''Ne dersin ey Ebu Bekir, bir şiiri terennüm etmek haram mıdır?'' İbnu i Davud buna hayır diye cevap verdi. ''Peki eğer terennüm eden kişinin sesi güzel ise, Bu haram olur mu? O hayır dedi. Peki yaptığı terennümü uzatsa, uzun yerleri kısaltsa, kısa yerleri çekse yine haram olur mu? Bunun üzerine şöyle cevap verdi. Ben bir şeytan ile baş etmeye güç yetiremiyorum. O kadar çok sayıda şeytan ile baş etmeye nasıl güç yetirebilirim? Ebu'l-Esved el-Eskalani el-Esved veli kullardan biriydi. Sema yapar ve sema esnasında kendinden geçer. Bu konuyla ilgili olarak bir de kitap yazmış ve buna karşı çıkanların görüşlerini reddetmiştir. Onun dışında daha başka kimseler buna karşı çıkanların görüşünü reddetmek için eserler yazmışlardır. Meşayihten birinden şöyle nakledilir. Ebul Abbas el-Hızır'ı rüyamda gördüm ve kendisine... Arkadaşlarımızın üzerinde ihtilaf ettiği şu sema konusunda ne dersin diye sordu. Bana bu alimlerden başkasının ayaklarının kaydığı bir noktadır şeklinde cevap verdi. Nakledildiğine göre Memşad Eddineveri şöyle der. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm ve kendisine sordum. Ey Allah'ın Resulü şu semayı çirkin görüyor musunuz? Bana rüyamda. ''Ben bunu çirkin görmüyorum. Ancak bunu yapanlar başlarken ve bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'e yer versinler.'' diye cevap verdi. Tahir bin Bilal el-Hemedani el-Verrak ilim sahibi zatlardan biriydi. Onun şöyle dediği rivayet edilir. Cidde'de deniz kenarında bir camide itikafa girmiştim. Bir gün yanında bulunan bazı kişilerin şiir okuyup sema yaptıklarını gördüm. Kalbimden bu yaptıklarını çirkin gördüm ve kendi kendime dedim ki Allah'ın evi olan bu camide şiir okuyorlar. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Onların bulunduğu köşede oturuyordu. Yanında da Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh vardı. Bir de baktım Ebubekir Bekir radiyallahu anh bir şeyler terennüm ediyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinliyordu. Elini Ebubekir radıyallahu anh'ın göğsüne koymuş ve okuduklarından dolayı heyecanlanmış görünüyordu. Ben de kendi kendime ben de şu terennümleri dinleyenlere kötü söz söylememeliydim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebubekir radıyallahu anh'ın terennümlerini dinliyor dedi. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh şöyle der. Şu Allah dostlarına üç yerde rahmet inip durur. Yemek yerlerken, çünkü onlar sadece ihtiyaç halinde yerler. Müzakere yaparlarken, zira onlar sıddıkların makamında birbirleriyle karşılıklı söyleşirler. Sema yaparlarken, çünkü onlar vecd içinde sema yaparlar ve hakkı müşahede ederler. İbn-i Cüreyç aleyh, sema'a ruhsat verenlerden idi. Kendisine dediler ki, acaba bu sema kıyamet gününde senin için iyilik olarak mı yoksa kötülük olarak mı sayılacak? İbn-i Cüreyç rahmetullahi aleyh şöyle cevap verir. Ne iyiliklerden ve ne de kötülüklerden sayılır. Çünkü bu boş söz söylemeye benzer. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da boş söz hakkında şöyle buyurur. Allah sizi boş yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafurdur, halimdir. Buraya kadar bu hususta söylenmiş olan sözleri naklettik. Yapacağı işte hakka uymayı hedefleyen kişi, sözler uzadıkça görüşlerin birbirleriyle çatıştığını görerek ya şaşırıp kalır ya da bu görüşlerden birine meyleder. Fakat bunların ikisi de yanlıştır. Doğru olan tavır, neyin mübah ve neyin mahzurlu olduğunu araştırarak uyulması gereken doğruyu tespit etmek.